من الشيطان بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا و س ئ ا ت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ش ه د ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ش ه د ان محمدا やあいは الذين アマノとコル ل ハカトカアティウォラタモトンエラワ ل トンモスリモンやあいは ناس とコルバコル ي خ カコンメネしワヒダウォカカミハゼウォカミハゼウォカミハゼウォ ا ミハゼウォカビスマカビスワヒダウォカカ ل ビサウォ ي ت カミビサマカカビ و アカビカビカビカカビビカビのアアアカバカマエエマサ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 私たちの声を聞いてみよう。 dua baplarıyla alakalı bugün itibariyle 650 numaralı rivayetteyiz. Evet. <gülüyor> Ebu Reynir radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruldu. Allah'ın işitme ve görme duyularımla beni faydalandır ve onları bana yarayışlı kıl. Düşmanıma karşı bana zafer ver ve ondan intikam almama Almama bana göster. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam duasında şöyle derdi. Yani şöyle dua edirdi, ederdi diyor radıyallahu anhud. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dua ederken diyor ki Allahümme mette'ni bisem'i ve basari Ya Rabbi kulağımla gözümle beni faydalandır Yani onu kulağımı ve gözümü ancak ve ancak senin taatinde, sana itaate geçirmemi bana benim için kolaylaştır, beni bunda faydalandır diye dua ediyor Allah Resulu Aleyhisselatu Vasserman Vaj Alhummal Waritha Minni ve bundan sonra yani ölünceye kadar da kulağımı ve gözümü sahih bir şekilde yani hiçbir maraz hiçbir hastalık olmadan da ta ölünceye kadar da beni yani kulağıma ve gözüme herhangi bir hastalık vermeyi Rabbi ve, soğan,、e, ve yine duasında Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Vamsurni Ala Adubi ve düşmanlarıma karşı bana yardım et ve erini minhu seiri ve düşmanımdan Veya başka bir rivayette bana zalim eden, zalim zulmeden kimseye karşı da benim intikamımı al ya Rabbi diye dua ederdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ya Rabbi Allah'ım gözüme ve kulağımla beni faydalandır. Yani gözüme ve kulağımı yalnızca senin itaatinde geçireyim. Ve Allah'ım. Onları ta ölünceye kadar gözüme ve kulağımı sahih bir şekilde hiçbir hastalık, hiçbir maraz verme. Düşmanıma karşı bana yardım et. Ve ondan yani bana zulmedenden de intikamımı sen al ya Rabbi diye dua ederdi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim İbn-i Ömer radiyallahu anhuma'dan gelen rivayette diyor ki radiyallahu anhü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir meclisle oturduğu zaman ve o meclisten kalkmadan önce muhakkak şu dua ile dua ederdi veya böyle dua etmediği çok az olurdu diyor ve şu duayı söyleniyor Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam. Tirmizide gelen ve Şeyh Albani rahimullah'ın sahiledi bir rivayette bakın Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam bir mecliste oturur ve kalktığı zaman şöyle dua edermiş: Allahım bize günahlar aramıza engel olacak kadar korkundan bir pay ver, bir hisse ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar itaatinin bizlere nasibeyle. Dünya musibetlerini hafifletecek bir yakınlar ver, şüphe verme. Allahım bizi yaşattığın müttetce kulaklarımızdan ve gözlerimizden faydalandır. Ölümimize kadar da onları devamlı kıl. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimiz konusunda musibete uğratma. Dünyayı en büyük endişemiz ve gayemiz kılma. Bize acımayanları bizi üzerimize idareci veya bize musallat etme. Amin. Allah Hazri Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualardan bir tanesi. Biliyorsunuz kardeşler Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki bana cevami'ül kelim verilmiştir. Yani az bir ifadeyle az bir lafızla çok mana ifade eden şeyler ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hem sözlerine hadislerine bakın hem de dualarına bakın. Hem dünya hayrını hem de ahiret hayrını içinde toplayan bir şekilde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hem kendisi dua etmiş hem de bize bu şekilde diyor. dua etmemizi öğretmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 651 Sa'dun radıyallahu anh'dan şöyle nakli olunmuştur. Babam, Tarık el-Eşçe'yi bana şunları anlattı. Sabahleyin, Resulullah aleyhisselatü vesselamın yanına giderdik. Oraya erkekler ve kadınlar gelirdi. Biri şöyle sorardı. Ey Allah'ın Resulü, Namaz kıldığım zaman ne söyleyeyim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de şöyle buyuruldu. Şöyle söyle. Allah'ım benim günahlarımı bağışla,、evet. bana merhamet et, bana hidayet ver ve beni rızıklandır. Şüphesiz bu sözler senin için dünya ve ahire hayırlarını toplar. Evet. Diyor ki sahabe radiyallahu anhu, bizler diyor sabah namazından sonra, Yani fecirle güneşin doğuşu arasında hem erkekler olarak hem de bayanlar olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına giderdik. Ve böyle bir şeyde sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü namaz kıldığım zaman ne diyeyim nasıl dua edeyim diye sorduk diyor. Kardeşler hakikaten sahabe Allah onlardan razı olsun hayrı öğrenmede gerçekten çok hırslı kimselerdi. O yüzden sahabe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hayırı öğrenmeye de çok hırsızlardı ki o hayırı öğrenmek için de sürekli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında pervan olurlardı. Sahabe geliyor ve diyor ki kadınlı erkekli ey Allah'ın Resulü nasıl dua edelim Allah'a nasıl yalvaralım nasıl nida edelim, nasıl niyaz edelim dediğinde bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu güzel duayı onlara öğretiyor. Deyin ki diyor Allah'ım Allah'ım Allah bağışla, verhamni bana merhamet bana hidayet bana bana mengferli, yolu helal sözlerle vehdini muhakkak kimse beni et et, ini, et, et göster verziqni ver ver eğer doğru rızık rızık diyor bu kimse bu le dua eder ahiretinin ise ki dua dünyasının hayrını、ah、bu bu、e、buyuruyor Resulü aleyhissalatu vesselam. toplamış Kardeşler Yapılan、e, ibadet, yapılan ki dua ibadettir. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi eğer bu da ibadet olur. Yani Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği lafızlarla dua edilir ise inşallah kabul edilen dualardandır. Mesela daha önceki dersimizde Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dualardan bir tanesi neydi Ayşe Hanımıza radyallahu anhaya Ya Rabbi Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in senden istediği ne kadar hayır varsa biz de istiyoruz. Ve yine Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in senden sığındığı sana sığındığı ne kadar şer yani hayır olmayan bir şey varsa ondan da sana sığınıyoruz. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam dünyaya ve ahireti ile alakalı ne kadar hayır varsa Muhakkak Allah Azze ve Celle'den istemiştir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve salem dünyası ile alakalı, ahireti ile alakalı ne kadar şer varsa, hayır olmayan bir şey varsa, muhakkak Allah'tan ona sığınmıştır. Belki biz aciz kalabiliriz, belki gerektiği gibi dilimiz dönmeye bilir, ama en azından bu tür dualarla dua edersek, inşallah kabul edilenler, dua, kabul edilen dualar arasında olur. Allahım bizi bağışla. Bize merhamet et, bizi doğru yola eriştir ve bizi rızıklandır. Bu sözler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine öğrettiği sözlerdir ki bunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın deyimiyle hem dünya hem de ahiret hayrı vardır. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin inşallah. Bir rivayette, Sahih-i Müslim'de gelen bir rivayette, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir bedevi geliyor, bir köylü geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü bana öyle kelimeler öğret ki ben onunla Allah'a dua edeyim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona buyuruyor ki de ki la ilahe illallahü vehtahu la şerikele. Allah'u ekber kebira velhamdülillahi kethira subhanallahi rabbil alemin la havla. アラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスアラスア söylüyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam demek ki kardeşlerim nasıl ki bizler namazı orucu、e, abdesti namazı diğer ibadetleri öğrendiğimiz gibi nasıl dua etmemiz gerektiğini de hangi lafızlarla ve hangi şekilde dua etmemizi de aynı şekilde ne yapmamız dinimize göre öğrenmemiz gerekiyor çünkü dua da bir ibadettir、e, bunda da Tevhid vardır, şirk vardır ve bir Müslümanın da nasıl dua etmesi ve kime ne şekilde yalvaracağını çok iyi bilmesi gerekir. Hakikaten dua ibadetin takendesidir ve dua bir müminin zırhıdır, en büyük silahıdır kardeşler. Allah hepimize hayır versin inşallah ve yine Müslüman öğrendiği zaman. Belki de saatlerce veya sayfalar dolusu belki de dua öğrenmiyebilir bazen ne yapmayabilir gerek duymuyabilir Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamı bakın bu öğrettiği dualar hem kısa ama hem dünya hay hayrını hem de ahiret hayrını toplayan büyük kelimelerdir kardeşler. Lafızları azdır ama manası çoktur. Yani bir Müslümanın bundan geri kalması nedir gerçekten abes bir şeydir. Yani öğrenemiyorum veya yapmıyorum demek. Hakikaten abestir ki biz dünya için neleri öğreniyoruz, neleri ezberliyoruz kardeşlerim, neleri kafamızda tutuyoruz. Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet et, bize hidayet et, doğru yolu göster ve bizi rızıklandır. Hem dünyanın hem de ahiretin hayrı var. Allah'ımla amin. Evet 652 numaralı hadisimiz zayıf kardeşlerim. Onu öylece not alın. Evet 653. Enes İbni Malik, Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ailemizin yanına gelirdi. Bir gün gelip bize dua etti. Annem Ömür Süley bilik asilerek şöyle dedi: Bu küçük hizmetçine de dua eder misin? Peygamber buyurdu: Allah'ım onun malını ve çocuğunu çoğalt, ömrünü uzat ve onun günahlarını balışla. Hazreti Peygamber bana üç, üç şeyle dua etti. Bu doğal sebebiyle evlat ve torunlarım çoğaldı. Onlardan yüz kişiyi defnettim. Meyvalarım da senede iki defa mahsül veriyordu. Ömrüm de o kadar, ömrüm de o kadar uzadı ki insanlardan utanmaya başladım. Ahiret için de boğuşlanmamı umuyorum. Böylece Hz. Peygamber'in hakkındaki üç duası kabul edilmiş olacaktır. Duası da kabul edilmiş olacaktır. Evet. Ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onun için yapmış olduğu iki duası dünya için kabul kabul edilmiş ve en esraddi Allahu Anhu'da yine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi için yarabbi onu bağışla yani cennetine koy sözünü de ümit ediyor Allah Azze ve Cenleden. Kardeşler rivayete baktığımız zaman en esraddi Allahu Anhu、e, daha önce nerede hayatından bahsettik、e, kendisi on yaşındayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetine veriliyor. Ve 10 yıl boyunca da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de, Mekke'den Medine'ye hicretinden itibaren ta ki vefat edene kadar sallallahu aleyhi ve sellem, 10 yıl boyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde bulunuyor. Enes radıyallahu anhu. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ehli beyti ziyaret ettiğinde içeri giriyor. Ve oradakiler de dua edince, Annesi Ummu Süleyman radıyallahu anha diyor ki ey Allah'ın Resulü işte senin hizmetkarın Enes, Enescik onun içinde dua etmez misin dediğinde yani dua talebinde bulunduğunda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Enes radıyallahu anhuya ya Rabbi Allah'ım onun malını ve evladını çoğalt, onun hayatını uzun ver, uzun ömürlü eyle ve onu bağışla diyerek dua ediyor Allah Resulü. アレイサナトウはサナン。エネスティルケ、アラディア・ラハンウォー、アラハスウォー、アレイサナトウはサナン、ベニミチンウチドワーエティ、マロムン、メチョジュムン、チョクルウ、ウムムン、ハヤトムン、チョクウズン、オーマシチンドワーエティドゥル、ウィベンドゥル、ユズダンファズダエヴラドムン、デフネディルディニアン、デフネディルディニアン、ウンジュウルディング、アラディア・ラハンウォー、メディア、ウォーカダ、チョクマロンマー、ディケ、ハタ、ウィー、ウィキドゥル、タラ、ディア、ボストン、ディケ、 Meyvelerim, sebzelerim yani normalde senede bir kez ürün verirken benim diyor sebze ve meyvelerim senede iki kez ürün verirdi diyor Enes radıyallahu anhu. Ve artık diyor o kadar çok uzun ömür yaşadım ki insanlardan utanmaya başladım diyor Enes radıyallahu anhu. İkisi gerçekleşti yani malım da çok, evladım da çok,、e, ömrüm de uzun oldu sadece ve sadece Allah azze ve celle'nin beni bağışlamasını ümit ediyorum diyor diyor. エネス・ア・ロディ・ア・ロー・アン・ホン。 İnşaallah onun için、e, hayırdır. Böyle dua etmede bir sakınca、e, yoktur. İnşaallah、e, bu rivayette de gelen、e, bunu göstermektedir. Evet, 500 şey 654. Acele etmediği sürece kulun duası kabul olunur. Ve bu rivaye Rabbil Allahu Aalahu'nun işittiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Acele etmediğiniz sürece Allah ve birinizin duyasını mutlaka kabul eder. Dua, dua da acele etmek ise dua ettim de kabul、e, kabul edilmedi demektir. Evet、e, kardeşlerim, dua edildiği zaman muhakkak ki bir kul duasına icabet edilmek ister. Ama bunun da her ibadette belli bir şart olduğu gibi bunun da belli şartları vardır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki يُسْتَجَابُ لِي أَحَدِكُمْ Sizden birisinin duasına muhakkak icabet edilir diyor. İcabet vardır. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu hadiste bazı şartları yerine getiriyor. Yani söylüyor, sıralıyor. مَا لَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ bir、e, günah işlemeye dua etmediği müddetçe. Yani ne demektir? İşte Ya Rabbi falanca Müslümanı öldürmem için bana yardım et. Böyle dua olmaz. Veya işte Ya Rabbi bana içki içmem için bana içki ver veya içki rızıklandır veya işte ne bileyim bunun gibi、e, falanca mümini ebedi ateşte koy gibi dua olmadığı müddetçe. Allah Azze ve Celle bunları ne yapmaz? kabul etmez. اَوْ قَتِعَةِ رَحْمٍ veya、e, birisiyle yani yakın akrabasıyla veya akrabasıyla alakalı olarak Ya Rabbi onunla benim aramı uzaklaştır, beni ondan, onu da benden uzaklaştır gibi bir dua etmediği müddetçe veya duada acele etmediği müddetçe yani Ya Rabbi ben dua ettim, ettim de duam kabul edilmedi sözünü bir Müslümanın söylememesi gerekir. Eğer Herhangi bir günah işlemede dua etmiyorsa veya akrabalık bağlarını koparmak için dua etmiyorsa veya dua ettim de kabul edinmedi diyerek acele etmeyerek sabırla Allah Azze ve Celle'ye dua eder ise Allah diyor muhakkak o müslimanın ne yapar duasını kabul eder. Ama buradaki şartlar çok önemli. Günah işlemek için ne yapmayacak? Dua etmeyecek. Akraba bağlarına kesmek için dua etmeyecek. Ve yine duasında acele etmeyecek. Yani dua ettim ettim de Allah benim duamı kabul etmedi gibi bir söz kullanmayacak. Sabırla ve ısrarla ne yapacak? Allah Azze ve Celle'ye dua edecek. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam dua ettiği zaman her zaman duasını ne yapardı? Üç kere yapardı. ...tekrar ederdi. Gelen rivayetlerde olduğu gibi. Evet. 656... 55, 55 galiba bir tekrarı bu yüzden almamış galiba. 55 ne? Ebu Hureyde'den rivayet edildiğine göre... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizler günah olan bir konuda... ...ve hafta gayrimcilerinin... ...bu ayet ne bitti? Evet. ve acele etmedikçe veya duanızı acele etmediğiniz sürece duanız mutlaka kabul edilir. Duada acele etmek ise dua ettim de duan kabul olunmadı demekdir. Evet, aynen biraz önceki. Evet. 656. Tembellikten Allah'a sinma. Hamr ibnü Şayb babasından o da dedesinden rivayet ettiğine göre demiştir ki Resulullah aleyhisselatu vesselamı selamı şöyle dediğini işittim. Allahım, tembellikten ve borçlu olmaktan sana sığınırım. Ame. Yalancı detçalin fitnesinden sana sığınırım, cehennem ateşinden de sana sığınırım. Amin. Evet, Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam tembellikten, borçlanmaktan, mesih detçalin fitnesinden ve cehennem azabından Allah'a sığınırım demiştir Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim. アオーズビカミナルキャスリー、アオーズビカミナルキャスリー、アオーズビカミナルキャスリー、アオーズビカミナルキャスリー、サナー、シンデレム。カルディスター、タンベルキャフィカタン、パイキデグニムズン、エムビュー、ミシュキュラトランダム、ビッタン、エセイ、カイラ、カイリアプマイア、ギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュ Allah Azze ve Celle'ye sığınmıştır ki nefsi hayırla dirilişine engel olur tembellik. O yüzden birçok hayırın yapılmasına engel olur tembellik. O yüzden Allah'a sığınılması gereken şeylerden bir tanesidir tembellik. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam borçlanmaktan Allah'a sığınmıştır. Yani öyle bir borç ki Allah'a sığınılması gereken alındığı zaman... geri ödememek ödiememekten Allah'a sığınmaktır. Çünkü bir Müslüman borçlanır ve sif ödemek şartıyla da borç alırsa muhakkak ki Allah Azze ve Celle ona yardım eder diyor. Ve gerçekten borç alıp da ödiememek veya ödiememekten korkmak hakikaten Allah'a sığınılması gereken bir şeydir. Ki bir rivayette birisi çokça Allah'a Allah borçlanmaktan sığındığını duyuyor. Ve diyorlar ki neden sen çokça borçlanmaktan Allah'a sığınıyorsun? Yarabbi borçlanmaktan sana sığınırım. Yarabbi borçlanmaktan sana sığınırım. Dendinde çünkü borçlanan kimse konuştuğunda yalan söyler diyor. Ve vaad ettiğinde ne yapar? Vadedinde duramaz. Neden? İşte ne zaman ödeyeceksin? Yarın. Yarın gelir ama elinde bir şey yok. Konuştuğunda yalan söylemiş olmaz mı? Hem konuşmuş, hem yalan söylemiş. Hem de vaat ettiği halde ne yapmış olur? Vaadinde durmamış olur. İşte borçlanmak bu kadar kötüdür kardeşlerim. Hem, itibarın, hem itibarının sıfırlanmasına hem de Allah Azze ve Celle katında nedir? Yalancı olmasına sebep olur. Söz verir, sözünde durmaz, yalan söyler ve konuştuğunda yalan söyler. Vaat ettiğinde de maalesef ne yapar? Vaadinde duramaz. Allah Azze ve Celle bizi bu tür borçlanmadan korusun kardeşlerim. Ama inşallah tabi ki insan borçlanabilir. Allah'ın yardımı da inşallah olur. Ve bu tür şeylerde de Ya Rabbi bana ödeme kuvveti ver diye ne yapması gerekir? Bir Müslümanın o şekilde sığınması gerekir. Evet. Ve Allah, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam、e, yine Mesih Teccal'in fitnesinden Allah Azze ve Celle'ye sığınmıştır. Ki ondan sonra Yine cehennem azabından sana sığınırım ya Rabbi diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde dua etmiştir ki hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlardan Allah Azze ve Celleye sığınmış ve hem de ümmetine bu şeyleri sığınılması gereken şeyleri öğretmiştir ki bu da Allah Azze ve Celleye sığınılması gereken şeylerden bazılarıdır nedir bunlar Allahım tembellikten sana sığınırım Allah'ım borçlanmaktan sana sığınırım. Allah'ım Mesih dede'nin fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım ateşin cehennem ateşi bir ateşinin azabından sana sığınırım. Amin Allah.、Im. Evet. 657. Bu arada, ﷺ şöyle demişti. Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem hayatın ve ölümün şerrinden kabir azabından yalancı peccellin şerrinden Allah'a sığınırım. Evet yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Allah Azze ve Celle'ye sığındığı şeylerden bazıları da yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayatın ve ölümün şerrinden sana sığınırım Allah'ım diye yaptığı dualardan bir tanesi. Kardeşlerim yaşamın fitnesi, şerri, ölümün şerri. Yani yaşarken Allah Azze ve Celle'nin ibadetinden, itaatinden uzak bir şekilde yaşamak. Ölürken Hüsnül Hatim'e değil de yani iman üzere değil de Allah korusun, korusun küfür üzere ölmek ve öldükten sonra da Allah korusun Allah'ın ateşiyle azaplanmak gerçekten Allah Azze ve Celle'ye sığınılması gereken şeylerden en önemli şeylerdendir. Çünkü アラゼゼゼレンペガンベラレイサラトウセラムダ、アラゼゼゼレンオンアブユドゥギビ、コルインナソレティ、ウォスキ、ウマヒアイ、ウママティ、リラヘラブルアレミン、ドゥルキアラゼレレエ、アラゼレレレ、モハメソロラセレメエ、モハメテキアレイササラメ、デキ、コルインナソレティ、モハカキ、ベニムナマズム、ベニムキスティン、コルバナム、ウルムン、ヤシャントン、ウルムン、 Ancak ve ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O yüzden insan hem yaşantısında hem de ölürken ne yapması gerekir? Ölümü de, yaşantısı da, yaşantması da, hayatı da, ölümü de ancak ve ancak Allah içindir. Yani bir Müslüman ancak ve ancak Allah için yaşar ve Allah için ölür. Ve yine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ve Adabil Qabrı, Allahım kabir azabından ...sana sığınırım diyor. Ve yine Mesih Deccal'in... ...fitnesinden, şerrinden... ...sana sığınırım diyor Allah Resulü... ...Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine... ...bir önceki rivayette... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki... ...Cehennemden... ...Allah'a sığının. Ve yine kabir azabından... ...Allah'a sığının. Mesih Deccal'in fitnesinden... ...Allah'a sığının. Ölümün, yaşantın, yaşamın... ...ve ölümün fitnesinden... Allah'a sığının buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü bunlar hakikaten sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye sığınıldığı zaman kurtulabilecek şeylerdir. Yoksa başka türlü ne cehennemden ne kabir azabından ne de Mesih Deccal'in fitnesinden ne de ölümün yaşantın, yaşamın ve ölümün fitnesinden kurtulabilir. ancak ve ancak Allah'a sığınıldığı zaman、kurtarır. kurtarılır. E, e, kurtuluşa erilir. Allah Azze ve Celle bizi bunlardan sığındırsın inşallah. Amin. Amin. Amin. Evet. 658 Allah Azze ve Celle'den istemeyene Allah Azze ve Celle gazap eder. Evet. evet Ebu Hürriye Allah kendisinden razı olsun. Onlar rivayet edildiğine göre Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim Allah Azze ve Celle'den istemezse なぜ a ら、なぜなら、なぜなら、l ぜなら、なぜなら、なぜなら、n a a l な a なら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、な a なら、なぜなら、なぜなら、なぜ a ら、l ぜな a なぜなら、なぜなら、な a なら、な a なら、なぜなら、なぜ a ら、なぜ a l l a なら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、な a なら、なぜなら、なぜ a l l a なら、なぜなら、なぜなら、なら、なぜなら、なら、なら、なら、なぜなら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、な、な、な、な、な、な、な、な、a な、な、a な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、a Allah'a karşı kibirlenen, mütekebir olan kimse Allah'a dua etmez kardeşlerim. Çünkü siz bir kul olarak Allah'ın yarattığı bir kul olarak zayıfsınız, zayıfsız kardeşlerim. Allah dünyada ne kadar malımız olursa olsun, ne kadar ömrümüz, ne kadar evladımız olursa olsun nedir fani dir. Düşünün, karuna. Allah Hazire Celle o kadar çok mal verdi ki Allah Hazire Celle'nin Kur'an'daki tabiriyle bir grup güçlü bir grup, dokuz on kişilik bir grup onun bırakın hazinelerini, hazinelerinin bulunduğu anahtarları zor taşıyordu diyor Allah Hazire Celle. Bu kadar mülker amen ne oldu? Allah'a karşı büyüklendi. Bu malı ben kazandım dedi. Allah'a unuttu. Allah'a ne el açtı ne de ibadet etti. Ve ne oldu? Allah Azze ve Celle meleğini gönderdi ve onun yerini dibine batırıverdi. O yüzden her kim Allah'a ibadet etmekten yüz çevirirse, yani dua etmekten yüz çevirirse, çünkü Allah Azze ve Celle kendisinden istenildiği zaman razı olan bir Rabbimiz var. Merhametlilerin en merhametlisi. İnsanlardan bir şey istediğiniz zaman insanlar kızar değil mi? Ama Allah Hazreti Celle'den bir şey istemediğiniz zaman Allah kızar, Allah öfkelenir. Çünkü bir rivayette geldiği gibi bütün insanlık, ta Adam Aleyhisselam'dan ta kıyamete kadar bütün insanlar bir araya gelse ve Allah Hazreti Celle'den <gülüyor> isteseler isteseler ve Allah Hazreti Celle onların hepsini istediklerinin hepsini verse. Benim diyor hazinemden ancak koskoca bir denize bir iğneyi batırıp çıkardığınız zaman ne kadar eksiltir? İşte diyor benim hazinemden ancak o kadar eksiltirsiniz diyor. O yüzden her kim Allah'a ibadetten yüz çevirirse, yani Allah Hazreti Celle'ye dua etmekten yüz çevirirse, muhakkak ki o kimse ne yapacaktır? Yüzün suyu yani yüzüstü sürünerek cehenneme gidecektir diyor Allah Hazreti Celle. Çünkü Allah'a dua etmekten kaçınan bir kimse ya Allah'tan ümidini kesmiş bir kafirdir ya da Allah'a karşı mütekebbirlik taslayan kendisinin büyüklenen bir kafirden başkası değildir kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şey nedir? Bizim ondan istememizdir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle isteyin ki ne yapayım ben de size yapacağım. Vereyim diyor Allah Azze ve Celle. İşte bizim Rabbimiz budur kardeşlerim. Ama Rabbisini tanımayan, Allah Azze ve Celle'yi tanımayan bir kimse ne yapar? Ondan isteyemez kardeşlerim. Gider bir kabrin başında ister veya gider bir ölüden yardım bekler. Ama daima kendisini yaratan, kendisini yoktan var eden, kendisini rızıklandıran, öldükten sonra delirtecek olan Allah Azze ve Celle'den isteyemezsin. Ama kim böyle yaparsa, kim Allah'tan istemez ise, dua etmez ise ne yapar? Ya kibrinden dolayı ya da Allah Azze ve Celle'den ümidini kestiğinden dolayıdır ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ Her kim benim ibadetimden yani bana dua etmekten büyüklenirse سَيَدْخُلُونَا جَهَنَّمَا دَخِلِينَ Onlar alçaltılmış olarak cehenneme gireceklerdir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bizlere kendisine dua eden ve duası kabul edilen kullarından eylesin kardeşlerim. Amin. Evet 660 Eban İbni Osman Osman İbni Atman'dan o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim her gün kim her günün sabahında ve her günün akşamında üçer defa Bismillah'in 読み上げてください。 Hiçbir şeyin zarar veremediği her şeyi duyan ve bilen Allah'ın adıyla derse hiçbir şey ona zarar veremez. Kade. Tabi Allah razı olsun. Her kim diyor Allah Resulu Aleyhisselatü Vesselam sabah olduğu zaman veya akşam olduğu zaman üç kere derse ki. بِسْمِ اسْمِهِ السَّمَاءُ السَّمِيعُ مَعْ الْعَلِيمُ اللَّهِ الَّذِي لَا الْأَرْضِ وَلَا يَضُرُّهُ وَهُوَ شَيْءٌ فِي فِي vesselamın her kim bir yere iner ve orada konaklarsa アオズビキエリマティ・ラヒタンマティ・ミンシ s ルマ・ハラクター s オイエリンデン・アイルランジェェェイカダルオナビルシェイザラル・ヴェルメス、ハディ・シギビディス、サルアル・ヴェルデ e ス、サルア e ヴェ i ディス、サルアル・ヴェルディス、サルアル・ヴェルディス、サルアル・ヴ n ルディ i サルアン、ヴェ a デ a ス、サルア e ヴェルデ e ス、サルアル・ヴェル r ィ m الذي لا ما اسمه يضرر أعوذ エレディーラヤドルマイスミヒヤニ、アラハゼヴェジェルネンイスミズィク l ディーザマン、ヒヒピル a ェネアパマスザラルベラバ l チュキビラズンジェキ ل ィアアウンドヴィキエリマティーラヘ a マティアラハンタムオランキエリメラリラアラハゼヴェジェルネアセンダム。ブル<音楽>、yani、a ダダイスミナアラハゼ ن i n ismi zikredildiği zaman,、şey、<音楽> is is zaman onunla beraber hiçbir şey ne yapamaz? zarar veremez. Ne gökyüzünde ne de yer yüzünde. Yani gökyüzünde, yer yüzünde dolaşan veya gökten herhangi bir bela indiği zaman ne yapmaz? İnşaallah ona zarar vermez. Çünkü o, Wahuassemiyu alalim. Allah sözlerimizi işiten ve yaptıklarımızı bilendir. Ona hiçbir şey ne yapmaz, zarar vermez diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. İnşallah Ya Rabbi bizleri de bu şekilde dua etme iştiyakı versin ve duasının da kabul edildiği kullarından eylesin. Amin. Evet 661. Seyir İbni Şak'ta rivayet edilme göre şöyle demişti. İki vakit vardır ki bu vakitler için gökteki rahmet hukuklar açılır. Ve dua eden hesabı için sen duası geri çevirilir. Mahsulü olmaz. Ezanı kınırken Allah'ın şakasıdır. Evet kardeşlerim öyle vakitler vardır ki dua da sadece lafızlar değil duanın vakti de çok önemlidir duanın kabul edildiği anlar vardır mesela Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir müminin Allah Azze ve Celleye en yakın olduğu yer namazda secdi halindedir öyleyse oralarda、e, duayı çoğaltın diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam yine ezan okunduğu zaman yine ezanla kâmet arasında Yapılan dua nedir? Kabul edilen duadır ve yine gecenin son üçte birinde Allah Azze ve Celle'nin Dünya semasına inerek inmesiyle yine yapılan dua Allah Azze ve Celle katında kabul edilmiş bir duadır. Yolcunun duası kabul edilen duadır. Anne babanın evladına çocuklarına yaptığı dua kabul edilen bir duadır. Bir Müslümanın orada hazır bulunmayan bir başka Müslüman'a gıyabında dua etmesi Allah'ın iznine kabul edilen dualar arasındadır. Bu rivayette de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam iki saat vardır ki burada bir Müslümanın duaşının kabul edilmesi edilmemesi geri çevrilmesi çok azdır. Yani inşaallah kabul edilir diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Bunlardan birincisi ezan okunduğu zaman, ikincisi de Allah Azze ve Celle yolunda cihat meydanında. İnsanların saf tuttuğu zaman yapılan duadır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin inşallah dua etme iştiyakı versin ki Ömer radiyallahu anh'un dediği gibi eğer diyor Allah Azze ve Celle bana dua iştiyakı vermişse muhakkak ben diyor o duanın kabul edilmeyeceği kaygısını çekmem diyor. Eğer Allah sana o dua iştiyakını dua etme iştiyakı. şeyini vermişse fırsatını vermişse muhakkak Allah Azze ve Celle kabul edecektir. Biz son sözümüz olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her mecliste dua ettiğini öğrendiğimiz duamızla kapatalım inşaallah. Allahım bize günahlar aramıza engel olacak kadar korkundan bir pay ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar itaatini nasib eyle. Dünya musibetlerini hafifletecek bir yakınlık ver. Allahım Bizi yaşattığın müttetce kulaklarımızdan ve gözlerimizden faydalandır. Ölüm bize gelene kadar o gözümüzü ve kulaklarımızı devamlı kıl. Bize zulmedenlerden özümüzü sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimiz konusunda musibete uğratma. Dünyayı en büyük endişemiz ve gayemiz kılmay. Bize acımayanları アラハマアメン。<Amen. S 1>